Yeni bir haftanın başlangıcında yılın 261. gününde 2018'i karşılamamıza 104 gün kala 234. kez huzurdayım. Bendeniz Murat Meriç. Şarkılarla memleket tarihini açarken hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. İlk şarkımız bugün okula başlayanlar okul yolunda olanlar için. Bu aynı zamanda beni elimden tutarak okula götüren ilk insan için babam Engin Meriç. 76 yıl önce bugün doğmuş. Doğum günü kutlu olsun. Bütün zamanların belki de en bilinen çocuk şarkısını modern folk üşüsü yorumuyla dinledik. Bugünkü programda dünün ve günün tarihinden derlediğim olaylar ve hatırlattıkları var. Bugün 18 Eylül. Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidikliği'nin Belgrad Antlaşması'nı imzaladığı tarih. 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Ankara'ya dönmüş. O gün... Amerika'da yayınlanan gazeteler arasında en bilinenlerden biri olan The New York Times 70. yaşını kutluyormuş. 1956'da Efes'te sürdürülen kazıların 30. yılında dünyaca ünlü Artemis heykeli 100 yıllar sonra gün ışığını kavuşmuş. 5 yıl sonra aralarında Celal Bayar'ın da bulunduğu Yassada mahkumları Kayseri cezaevine nakledilmiş. Yargılamalar neticesinde idam cezasına çarptırılan Fatim Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın cezaları 16 Eylül günü, Adnan Menderes'in ki 17 Eylül günü infaz edilmiş. Milli Birlik Komitesi 65 yaş sınırını geçen Celal Bey'in cezasını idamdan ömür boyu müebbet hapse çevirmiş. Aydın Dinlemeye başladığımız ağıt Nuh Akgün tarafından seslendirilen Menderes. 1961 yılında idam edilen Adnan Menderes'in adının bile anılmasının yasak olduğu günlerde yazılmış. Bu yasak yüzünden şahane bir metafora başvuruyor ve Menderes ırmağını anlatıyor. O dönem yazılan diğer ağıtlarda da öyle. Bu ağıt takipen, ağıtı takiben Cahit Seyhan'ın yazdığı ağıtık dinleyeceğiz. Sonrasında enteresan bir pilav döndüreceğim. Şarkılarla memleket tarihi devam ediyor. Nice oldun sola o üzerinden olsun töbele çalay baksın tüm bendelere geçmem üzerinden olsun töbeler çalay baksın tüm Kaşkına yol vermez, mendres suyu, gamfilen önüne, eşmişler koyu, kötü nazar kurun sen menderes seni menderes kötü nazar kuruttu seni menderes seni mender bilur Şubat 1959 günü Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak olan Londra Antlaşmasını imzalamak üzere Londra'ya giden Adnan Menderes ve heyetini taşıyan Türk Hava Yollarına ait Sev isimli yeni uçak o sabah 9.30'da İstanbul'dan havalandı. Roma'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yoluna devam eden ve Londra'daki sis yüzünden Hedrov havalığına inemeyen uçak diğer havalanı Gatwick'e yönlendirildi ancak inemedi ve 16.58'de fırtınanın da etkisiyle yakındaki Jordan Ormanına düştü. Menderes kazadan kurtuldu ancak uçakta bulunan 24 kişiden 14'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Adnan Menderes bir süre London klinikte tedavi gördü ve antlaşmayı orada imzaladı. Bu esnada bir konuşma yaparak bunun radyolardan yayınını sağladı. Bu konuşmanın bir bölümü Menderes'in idamının ardından 1967 yılında basılan fotoğraflarla Menderes albümünün eki olarak yayınlanan bir plak aracılığıyla dinleyiciye ulaştı. Plakta başka konuşmalar da var ama ben bunu dinletmek istiyorum. Öncesinde hisli bir kadın sesi... Adnan Menderes'i anlatacak. Bu kubbede kalan bir hoşçası imiş. Ne mutlu hoşçası bırakanlara, ne mutlu fani hayata veda ettikten sonra arkasında kendisini sevenleri bulunanlara. Bugün Allah'ın rahmetine kavuşmuş bulunan rahmetli Menderes, hayatında da fani hayata veda ettikten sonra da sevilen bir simadır. Bir hoşçası değil, binlerce hoşçası bu bu kubbede, ve kendisini sevenlerin kalplerinde daima yankılar uyandıracaktır. Şimdi onun yurt dışında Londra tayyare kazasından sonra milletine gönderdiği mesajı Spiker'in takriminden sonra dinleyeceksiniz. Hisli ifadeler, gene vatan sevgisi, gene millet sevgisi. Sayın başbakanımızın istirahat etmekte oldukları London Klinik'te banda vermiş bulunduğu hitabın ...şimdi aynen dinleyeceksiniz. Uğurduğumuz, Türk ve Ciddi Tayyare kazasında... ...değerli ve sevgili arkadaşları kayıt etmiş olmak elemi içindeyiz. Cenab-ı Hak kendilerini rahmetine dert eylesin. Şu anda hatıralarını yaşlı gözlerle anarak taciz etmekteyim. Bu ürün kayıtlar karşısında her zaman öldüğü gibi... ...Cenab-ı Hakk'ın milletimizi ve devletimizi... Birinden Bana gelince, kazanın kalır. Bu beraber ve zamanda ve kavuşmak, inşallah nasip Menderes, 10 yıllık iktidarının ardından 27 Mayıs 1960 günü yapılan darbeyle koltuğundan indirildi. Ertesi yıl yargılandı ve 17 Eylül sabahında idam edildi. Onu anlatırmış gibi yapan bir başka türküyü Semra Atılay'ın sesinden dinleyeceğiz. Yaniki programda bu konuyla alakalı enteresan bir plağa yer vereceğim. Dinlemeye başladığımız bugün için Menderes'ten söz eden son plak. Yine coşmuş akıyorsun, gönülleri yakın. 1967 yılının 17 Eylül günü, Kayseri-Atatürk stadında oynanan Kayseri Spor-Sivas Spor 2. Lig maçı bir ile bitti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Küçük Oktay, ev sahibi takımı öne geçiren gole attı. Sivas'ta taraftarlar, Kayserili taraftarların sevincine taş atarak karşılık verince arbede çıktı. Kayserili taraftarlar bıçak ve sopalarla Sivaslıların olduğu tribüne saldırdı. Kapıların kapatılması Faciayı beraberinde getirdi ve aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi ezilerek öldü. 300'den fazla insanın yaralandığı maç ve sonrasındaki olaylar ertesi gün gazetelerin manşetindeydi. Bu maç tespit edebildiğim kadarıyla iki pila konu oldu. İlki Rıza Aslandoğan'ın kanlı golü. Dinlemeye başladık bile. Kırılsaydı ayağım atmazdım golü. Mahşere döndü stadın yolu. Ölenler 40 kişi yaralı dolu. Olur mu Allah'ım, böyle olur mu? Bir golün yüzünden adam ölür mü? Maça gidem dedim, yuvam bozuldum Sıkındı tanca yerlerimizin Ana fatmadım yollar dizim olur mu Allahım böyle olur olur mu Allahım böyle olur bir gün yüzünden adam öldü. Dünün tarihinden söz etmeyi sürdürüyorum. Az sonra günün tarihine bağlanacağım ama öncesinde Kayseri'de yaşanan Kayseri Spor Sivas Spor maçında ölenlerin anısına yapılan diğer plağa döndüreyim. Malatyalı Selim'in seslendireceği, hıçkırıklı ağlamalar ve iç burkan diyaloglarla bezeli ağıtın adı öldüren gol. Sivas Spor, Kayseri Spor maçının acı faciası. AMG Oh, oh. Memleket dışından memleketin şarkılı tarihine katkı yapan bir plak dönecek şimdi pikabımızda. Japonya'da bulunan Musashino konservatuarının hocalarından Takeshi Ikamoto tarafından hazırlanan bu plakta biri Japonca, diğeri Türkçe iki şarkı var. Türkçe olan hepimizin bildiği Üsküdar, Kanaya Seki tarafından düzenlenmiş. Dinleyelim, sonrasında bu plakın hikayesini anlatayım. Az önce dinlediğimiz düzenlemeyi barındıran plak 1890 yılının 16 Eylül günü Japon denizinde yakalandığı fırtınaya direnemeyerek batan Ertuğrul Fırkateyni'nde kaybolan Türkiye'li denizciler anısına yapılmış. 2. Abdülhamit zamanında iyi niyet elçisi olarak gönderilen Ertuğrul'un serüveni bu ile bitmiş. 18 Eylül'de bulunan enkaz dolayısıyla içine bugünü alan hafta Japonya'da Ertuğrul haftası olarak ilan edilmiş. Dinlediğimiz plak bu haftalardan birinde Tokyo Japon Türk Kadınlar Derneği tarafından hazırlanmış. Plakta yer alan diğer şarkı, sözlerini Jiyokichi Izumi'nin yazdığı Tadashi Ushigaito bestesi. Ertuğrul Hatıra müziğini dinliyoruz. Bugün yaptığı İstanbul resimleriyle tanınan İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun doğum günü. 1885 yılında Azeri besteci Üzeyir Hacıbey olduymuş. Bu yüzden 18 Eylül Azerbaycan'da Müzik Günü olarak kutlanıyor. Yazık ki bu günleri acıyla ananlar da var. Şili'de 11 Eylül 1973'te Pinochet tarafından yapılan darbe sonrasında darbeye direnenler Santiago'sunda toplanmıştı. Burada pek çok insan öldü. Aralarında Şilili devrimci ozan Victor Hara da vardı. Denemeye başladığımız ezgi onun en bilinen ezgilerinden biri manifesto. que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Manifesto'nun ezgisi Türkiye'de Victor Hara anısına yapılan bir şarkıya kaynaklık etti. Dinlemeye başladığımız şarkının adı Bir Adam Öldü. 1990 tarihli mozaik albümü Plastik Aşık'ta yer alıyor. Bugünkü programda dinleyeceğimiz son şarkı bu. ra ba Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Yarın aynı saatte mikrofon başındayım. Gününüz güzel geçsin. Barış tez gelsin. Hoşça kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.